Hocam şöyle ee, abdestin mesela şey olarak bir doktora ne sorabilirsin göz doktoruna mesela hani abdestin göz sağlığına etkileri olabilir. Sizler <gülüyor> öğretmenler olarak şöyle bir şekilde soru yöneltmek istedik abdestin öğrenciler üzerindeki etkileri nelerdir? Bütün Arapça fıkıh kitaplarında şimdi Türkçe'ye çevrilen bütün fıkıh kitaplarında şunu görürüz. Hep konular elmiyah diye başlar miyah Arapça'da manın çoğulu sular manasına. Devamlı fıkıh kitaplarında sular ve temizlik konusuyla başlar. Onun için aslında hayat suyla başladığı gibi ibadetler de suyla başlar, temizlikle başlar. Bunun daha standart, kullanışlı, randımanlı olanı abdesttir. Mesela hı hı. abdeste dikkat ederseniz almış olduğumuz organlar, abdeste yıkanmış olduğumuz organlar genelde insanın dışa açık ilk defa kirlenen organları. En çok kirlenen organları. Mesela ne gibi? Önce elimizi diyelim ki ovalarız. Evet. Ondan sonra ilk ağzımıza veririz. En çok elimizi yapar? Her yere atarız. Hı hı. Yani kirlilikten, mikroplardan sürekli birebir mevcut olduğu, ulaştığımız nokta ellerimizdir. Ondan sonra bildiğiniz gibi A'sından Z'sine her şey yeriz. Yağlısından, kızartılmışından, şundan bundan çok şey yeriz. Ağzımızda bulunan ağzımızın, gırtlağımızın, dişlerimize varıncaya kadar birçok organlarımız farklı farklı mikrobik durumlarla karşı karşıyadır. Hı hı. İşte yine yaparız? ilk temizliğimizi böylece elimizle, arkasından ağzımızla. Yani elimizi tabii genel olarak tüm organlarımızı yıkadığımız için tüm organlarımızı yıkayan elimizin bir kere başta temiz olması lazım. Ondan sonra ağzımızı temizleriz. Ondan sonra affedersiniz burnumuzu temizleriz. Yani vücudumuzun kirlerinin genel olaraktan birikmiş olduğu noktalar, ana noktalar, temel noktalar, tema noktalar bunlar oluyor. Ondan sonra yüzümüzü. Yüzümüzü mesela hadiste Efendimiz buyurur. El vudu alel vudu nurun ala nur. Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. Alınan abdest maddi temizliğe sebep olduğu parlamaya, pak olmaya, temiz olmaya sebep olduğu gibi manevi olarak da nurlanmaya da sebeptir. Mesela uzun gider mi bilemiyorum yine Kayseri'de olmuştu. Ben Kayseri ilahiyat mezunuyum. 84 yılında mezun oldum. Burada bir Mehmet Özevren diye bir abimiz bizi bir inşaata götürdü. Orada eski elbiselerimizi girdik İlahiyat öğrencisi. arada biraz kum alınacaktı. Skoda arabanın arkasına koyacaktık. Eski elbiselerimizle kimisi arkada binmişti arkadaşlarına açık ortama. Ben de önde binmiştik. İnşaata vardık. İnşaata vardığımızda inşaattaki bekçi o abime sordu. Bunlar kim dedi? Bu çocuklar kim dedi? O da dedi ki bunlar dedi Amel'e pazarının yani işçi pazarının işçileri. Oradan tuttum getirdim dedi. Ücretli gibi. Adam bir ciddileşti, gayet ciddi bir şekilde. Yok yahu dedi. Bunlar amele pazarının işçilerine benzemiyor dedi. Niye dedi? Çünkü bunların yüzü nurlu dedi. Abo. O öyle deyince hemen o abimiz de Fetih Suresinin şu son ayetini okudu. Sîmâhum fi vucûhihim min eserîs sucûd. Secdenin eserleri onların simalarında, yüzlerinde görülür. Yani abdestin insana vermiş olduğu parlaklık, aydınlık bir derece insanın yüzünde görünür. Onun için abdest insanın hem maden manen temizlenmesine hem madden temizlenmesine sebeptir. Efendimiz buyurur en nezafetun minel iman En nezafetü şatrul iman. Temizlik imandandır. Temizlik imanın yarısıdır. Onun için abdest genel olaraktan insanın en pratik, en hareketli, en çok olan noktalarını yıkanmasıdır. Bu da bir imanın gereğidir. Bir inancın gereğidir. Bir hani Herhangi bir büyüğün, huzuruna çıkarken ne yaparsınız? Sallapatı çıkar mısınız? Değil düzeltiniz. mi? düzeltir. Evet. Üstünüzü başınızı düzeltirsiniz, temizlersiniz. Çok affedersiniz, mesela sabah gözünüzün çapayla kalkıp da gitmezsiniz yanına. Evet. evet. Değil mi? Yüzünü, yüzünüzü gözünüzü güzelce bir yıkar, temiz bir şekilde onun yanına gitmeye çalışırsınız. Şimdi aynı şekilde de, yahu biz kimin huzuruna çıkıyoruz? Rabbimiz. Rabbimizin huzur. O halde ne olmamız lazım? Bir, organlarımızın, iki, elbisemizin, üç, kılacağımız ortamın elbette ki temiz olması lazım. Onun için abdeste mesela bu aranır. Onun için mesela avuç içi kadar kaba olmamak şartıyla bir kirliliğe öyle diyeyim. Bir kirliliğe müsaade edilmiştir. O da kaba olmayacak. Onun için Rabbin huzuruna çıkmadan önce, kulluk ve ibadetten önce aranan şart abdesttir. Abdest bugün internete girerseniz görürsünüz, bilgili ve belgeli olaraktan. Mesela dualı olan sular, suların kristalleri daha çoktur. Sular ne kadar kristalleşirse o kadar daha sağlıklı olur, ince olur. İnce inceleştikçe sular insan üzerindeki etkisi daha çok ne gibi? Mesela zemzem suyunun farklılığı, kristallerinin farklılığından, minerallerinin farklılığından ileri gelmiş olur. Yani içerisindeki mineraller ve kristaller çok olduğu içindir ki. İşte abdest ile alınan su, insandaki kristallerin fazla olmasına, onun insan üzerinde mineral olsun, tesir olsun fazla olmasına sebep olmuş oluyor. Onun içindir ki, dualı olan su, enerjisi daha güçlü olan bir sudur. O abdest almış olduğumuz o su, bir de şu da var. Mesela... İlk girişte, elhamdülillahilleziceale minel ma'i külle şeyin hay. Cenab-ı Hak mesela, organların her birini yıkarken, uzunca, Allah kabul etsin, ben her abdest aldığımda, her organı yıkarken ayrı şey yaparım. Mesela, Allahümme s-kı min havdi nebike ke-sen la ve ebeda, ağzı yıkarken. Allahümme la tuharrimi râihatennâ aymike ve cinanik. Gibi, bütün organları yıkarken ayrı ayrı duası var bunun. O dua ile o suyu yıkadığınız zaman, Organlarınızı o su daha çok kristalleşiyor. İnsan üzerindeki sağlık yönünden etkisi daha çok oluyor. Ve işte insandaki nurun artmasına, aydınlık ve feyzin, bereketin, güzelliğin artmasına daha çok eski. İnsanlar özellikle kulakları sınasın değil mi? Kızlarımız, hanımlar diyelim. Daha çok mesela güzellik kremlerine yönelirler. Aslında ben size bir sır vereyim mi? En güzel güzellik kremi nedir biliyor musunuz? Ne olabilir? Abdest Abdesttir. <gülüyor> abdest suyudur. Yani diyelim ki 10 milyonluk bir krem alıp, güzellik kremi alıp onu sürtmektense bir kere iki kere abdest almak yeterlidir. O insanın daha güzelleşmesine, organlarının ciltlerinin daha da yenilenmesine, güncellenmesine sebep olur. Onun için mesela teker teker tabii bilmiyorum söylemeye gerek var mı? Diyelim ki ayakkabıyı, ayakkabının içerisinde çorap. Diyelim ki hele hele sıcakta geliyor öyle bir ortamda. Yani o ayak geldi şişmesin, terlemesin, kaşınması mümkün değil. Mantar olmaması mümkün değil. İşte bunu engellemek için ne yapmak lazım? Abdestse başvurmak lazım. Bugün tespit edilmiş yani, bende tespit edilmiş. İnternette bunu çok örneğini görürsünüz. Ben öğrencilerime de genişçe anlatıyorum. Abdestin tıbbi yönden insanı kazandırdığı çok faydalar var. Sağlık yönünden daha çok faydalar var. Onun için feyizli olmasına, nurlu olmasına, parlak olmasına, sağlıklı olmasına sebep abdesttir. Abdestte de su olduğu için Cenab-ı Hak öyle diyor. Biz her şeyi sudan diri kıldık diyor. Yani hayatın kaynağında su var. Onun için insanın temelinde temizlik var. Su ile temizlik, en etkili temizlik su iledir. İşte abdestte biz ne yapıyoruz? O kirlenen organlarımızı... ...Rabbimizin huzuruna çıkmadan evvel güzelce arındırıyoruz, güzel de temizliyoruz... ...öyle Rabbimizin huzuruna çıkmış oluyoruz. Herhalde başka da sorun var, biz birinci evet soruda böyle tamamen şey yapmayalım, buyurun. Hocam abdest alan öğrencilerinizde fark ettiğiniz özellikler neler? Hani mesela evet. davranış yönünden olabilir, evet, konuşma... Evet. Mesela bugün cuma günü, son <gülüyor> saate de yaklaştık. Cuma evet. günü olunca öğrencilerime ben, haydi abdestli olmayan varsa ki sana abdest alsın diyorum. Gitmeden önceki haliyle, geldikten sonraki haline bakınız, ben bakıyorum, görüyorum, kendileri de birbirlerine görüyorlar. Konuşmaları, duruşları, hal ve hareketleri, tavırları, yüzündeki halleri tamamen farklılaşıyor. Affedersiniz, uyuşmuş bir halde giden o öğrenci, abdest alıp geldikten sonra bakıyorum ki simasında farklılık var. Yüzünde değişiklik var. Parlaklıktan tutunuz da samimiyet ve ciddiyete kadar davranış ve harekete kadar bir ra, en azından bir rahatlama oluyor. Elhamdülillah deyip geliyor rahatlıkla sırasına oturuyor. Yani sırtından 50 kiloluk 100 kiloluk bir yük, yük kalkmış olan bir insanı nasıl hissedersiniz? Ferah hisseder, Değil mi? Evet. Aynı rahatlığı çok rahat görüyoruz. Ben de onun için her cuma özellikle çocuklar abdesti olmayan varsa hadi yavrum. İsterse yarım saat 40 dakika süre kalmış olsun çocuklara abdeste gönderiyorum. Abdestini alıp o şekilde bir rahatlıyorlar. Ma maddi manevi hazırlanıyorlar. Sadece maddi değil ha. Manevi yönden de hazır hale. Niye abdest aldın desem ne diyecek bana? Namaz, kılınca, Namaz kılacağım diyecek. Namaz ne? Rabbimizin huzuna bütün evreni kainatı her şeyi yoktan var eden Rabbimizin huzuruna girmektir. Huzura kabuldür. Kabul olmanın şartı nedir? Temiz olmak. Temiz olmak, abdest olmak. Bak başka, Allah a, başka şart aramıyor. Allah, efendim senin şeyin var mı? İzin almış mıydın? Önceden randevun var mı? Allah onu sormuyor. Allah randevusuz alıyor ama bir şartı var işte. O da? Abdest, abdest, abdest şartı. Abdest, abdest şartı olmadan... Tabii bilmiyorsa abdesti bozulmuşsa o ayrı mesele. O fıkhi konu ona girilebilir mesele değil. Onda da Rabb'in bil kasıtlı yapmadıktan sonra mesele olmaz. Ama Rabb'im huzuruna kabulü abdest şartına bağlıyor. Buyurun abdestin toplumsal faydalarından işte faydası, bunu fert bazında sınıf bazında, şey aile Hoş bazında bunu büyüt, toplum bazına getir, Kayseri'ye getir, Türkiye'ye getir İslam dünyasına evet. getir, insanlık dünyasına getir sınıfta o öğrencide gördüğünüz farklılık, kendinizde ve ailenizde gördüğünüz farklılığı büyütün okula getirin. Okulda tüm öğrencilerin abdest aldığını düşünün. Oradaki farklılık simaya harekete hal ve harekete yansıyacak. Bunu toplumsal alana yaydığınızda toplumda Farklı, nurlu, feyizli, rahmetli, bereketli, He, bu daha ne olacak biliyor musunuz? Allah'ın rahmetinin o toplum üzerine o kişiden o topluma kadar inmesine vesile olacak. Abdestli topluma kişiye Allah'ın rahmeti daha çok iner. Feyzi daha çok inmiş olur. Evet. Ee, abdest insan psikolojisini nasıl etkiler? Yani, i̇şte rahat, tabii ya. Yani. O rahat, demin, yani... olur, şey olur sevinir ne bileyim. Evet. Yani biraz daha e, dediğiniz gibi üzerinden büyük kalkınca insana evet. tabii ki de ister istemez bir mutluluk evet. olur. Siz görevin icri yapmasanız ne yaparsınız o gün? Sıkıntı biraz çekersiniz değil sıkıntı mi? Içinde. Tabii. İşte hakikaten ön görev, ön görüşme. Bir şeydeki ön görüşme gibi. Birinci adım, ilk adım. Her şeyde öyledir. Affedersiniz, kötü yola düşmede de ilk adım önemlidir. Aynı bu iyi olayda da öyledir. Hayatta bazen ilk adım, mesela bana arkadaş orta bir de bir cümle söylemişti. Hadi Mehmet namaza gidelim. Bir cümle. O benim hayatımı değiştirdi. Etkili oldu. İşte abdest de toplumda bir ilk adımdır. Psikolojikmen görevini yapmış olmanın bir rahatlığını hisseden insan. Gönülden zaten önce içten başlar. Dış nedir? İşte onun için abdestte onu söyledim. As abdest, abdest için dışa yansımasıdır. Abdeste iç dışa yansıyor. İçteki psikolojik rahatlık, huzur, ferahlık, görevini yapmış olmak. Çünkü Allah ne buyuruyordu? Vema. حَلَقْتُ inse وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana iman edip ibadet etsinler diye yarattım. Yaratılışını ne yapmış oluyor? İlk adımını, imanı var. İkinci adım olan ibadeti de gerçekleştirmek suretiyle fiziken ve ruhen, metafizik olaraktan elhamdülillah. Çok şükür. Bazen öğrencilere soruyorum. Çocuklar, Allah rızası için, yani namaz konusunda imam hatiplerimizde eksiklik var. Hiç şu, şöyle diyen insanı duydunuz mu, hocam Elhamdülillah. Ben 40 yıldır, 50 yıldır ibadet etmiyorum, namaz kılmıyorum. Hayır, hiç. Sevindi. <gülüyor> Ama tersini çok duyarsınız, hocam Elhamdülillah. Ben çocukluğumdan beri namazımı kılıyorum. Gençliğimden beri, küçüklüğümden beri hocam ben namazımı kılıyorum. Bak bu psikolojik bir rahatlıktır. Ama eğer namaz kılmamak bir rahatlıksa, abdest almamak, adımı olduğu için namazını söylüyorum. Abdest almamak eğer bir rahatsız, rahatlıksa, bunu onun için de söyleyebiliriz. Diyelim ki büyüklerden 70 yaşındaki birine aynı şekilde. Şunu işleyen diyen diyene duydunuz mu? Elhamdülillah. Ben 70 yıldır hiç abdest almadım. Hiç abdest almıyoruz. O zaman almıyorsa sana abdest saldırırlar. Nerede? <gülüyor> Ölmeden önce değil Musalla taşına yatmadan önce sana bir abde saldırlar. Hayata gelince abdest Alıyoruz. Hayattan Gidince abdes alıyoruz. İşte Hayatta nedir? İki abdestin Arasıdır. Hayat Doğumla ölümün arasıdır Onun için iki, iki namaz arasıdır Hayat. Abdestle başlayan Hayat abdestle bitiyor Ortası da namazla devam ediyor Hayatın iki arası abdestle başlıyor, abdestle bitiyor ve arası namazla devam ediyor. Onun için bunun şartı onun için abdesttir. Abdest almak namazın temel esasıdır. Dur üzerine durdur abdest. Evet. Ee, Yoksa ben devam edebilirim yani ben sorunuz çok olduğu için. Abdest almak sizi nasıl hissettiriyor? Hani hem aldıktan sonraki süreçte hem de olmadan... Madem nasıl... benim için sordunuz Sabah mesela diyelim ki bugün 11 buçukta dersim vardı şu anda. Mesela kalktığımda 8 buçukta doğru ilk yaptığım iş abdest almak oldu. Sabahları ilk kalktığımda yani namaz vaktinin dışında ilk kalktığımda ilk yaptığım iş abdest olur. Çünkü abdest aldığım zaman rahat olurum kendimi hazır hissederim. Asker silahsız olur mu? Olmaz. Müminin silahı da abdestidir. Biz abdest silahıyla ...hazır olursak kendimizi güvende hissederiz. Huzurlu hissederiz. Asker bakıyorsun rahat, ooo... ...sınır boyunda da olsa savaş alanda rahat. Niye rahatsız efendim? Hocam silahım var, emniyetteyim ben, güvendeyim. İşte, he, Azrail mi gelecek? Gelirse gelsin, boş göz, göz üzerine. Niye? Ben hazırım, abdestiyim ya. Gelirse gelsin yani. Kaçak değilim ki ben. Hocam. İşte onun içindir ki abdest hazır olmaktır güvende. Mesela evden çıkmadan önce her seferinde... ...hani abdest olmadım da abdestimi alıp çıkayım çünkü böyle hadisler var. Hani evet. Şehit sema. Şey aynı. Yani o insan o abdest sevabı. üzere ölürse evet. şehittir. 2. Aynı şekilde gece yatarken de efendimizin evet. sünnetlerindendir. Evet. Ya gece yatarken evet. uyuyorsun abdestin bozulur. Fark etmez. Yatağa abdesti girmiş ne? oluyor. O zaman e, ona cin de musallat olmaz şeytan namazda. Nesne sesi de musallat olmaz. İçinde rahatlık oluyor. Hocam mesela ben namaz kılıyorum elhamdülillah. Önceden e, namaz yani daha kılmadığım zamanlar böyle cinmiş dediklerini düşünmek evet. çok korkarım. Bir de i̇şte akşamları daha fazla. Yatağa giyince ablaya uyuyan falan çağırırdım. Ama şimdi yani namaz kılışımda özellikle zaten uyumadan önce namazımı abdest kılıyorum. Böyle abdest. zaten abdestli oluyorum. Maşallah. İçimde birazcık bile bir korku olmuyor. Direkt uyuyorum mesela. Daha bir rahatlamış oluyorum. Ve genelde de evet. şunu da fark ettim. Mesela... ...namaz kılmadan önceki durumlarda böyle insan... ...bazen mesela hayatta bazen bir şeyler oluyor, insan bir şeyler üzülüyor. Yalnızım, çok kötüyüm gibi, psikolojik gibi. ama namaz kıldıktan sonra nedense... ...istemsizce o rahatlama geliyor. geliyor. O yalnızlık giderilmiş gibi bir şeyler oluyor. Bir de abdesti oh. olarak yapılan işler de ibadet durumuna geçiyor. En güzel öyle yani. Evet. Hocam dışarıya çıkmadan önce hani bir kalkan olarak değil hani mesela tesettür nasıl evet. şeyse bir bayan için, evet, gerekli ise, e, lüzumluysa. ise, gereken evet. bir şeyse hani giyiyorsan, evet. abdest de öyle geliyor hani, ne sokağa çıkarken olsun, yatarken olsun, Aynen. bir yere gidecekken olsun, Aynen. hani bir açıklar mısınız? İşte yani? mümin mümin her an Mümün. hazır olmalı. İster bunu en son nokta olan ölüm değiniz, ister hayattaki diğer işler. <gülüyor> Yani onun için askerin silahı dememdeki öğrencinin kalemi, kitabı dememdeki sebep o. Yani mümin abdestli olduğu zaman o güveni kendisinde hisseder, o rahatlığı kendisinde hisseder. Adeta yani kendisine ait birinci görevi hazırlanma, ön hazırlanma görevini yapmış olur. O yapmış olduğu o güven, o huzur, o rahatlık, o ferahlık, Ezan, ezana ya beş dakika var hemen abdest alayım. Gerek yok ki ben zaten abdestliyim. Yani bir telaş durumu olmamış oluyor. Her an ibadete hazır. Ezan ne zaman okursa okusun hiç önemli değil. Çünkü ben hazırım ya. Yani aman ya vakit kaldı mı e, abdesti almamıştım da abdesti ne zaman alırım yetiştirir miyim derdi yok yani. Çünkü mü'min silahıyla her an hazır yani. Ezan mı ha, ben hazırım. Aynen şuna benzer. Komutan askere emrettiği zaman e, asker şöyle dese ki ya komutanım hazır değilim ben. Diye. Diyebilir mi? Diyemez yani. Demeye hakkı yok. Allah bizi çağırdı ezan ile. Ya Rabbi çağırıyorsun ama şu anda hazır değilim ya. Bir hazır değilim. Yani onun için mümin ezan nedir? Davettir. Ezan daveti anına kadar her an hazır bir vaziyette olması lazım. İşte kazandırdığı sevap, Efendimiz'in sünneti olması. hele böyle zamanda. Efendimiz buyuruyor ki... Mentezse ki bir sünnete inde ümmeti felahu ecir miyeti şehit ümmetimin bozulduğu bir zamanda fesada gittiği bir zamanda kim benim sünnetime sarılırsa ona yüz şehidin sevabını ve ecrini veririm. Ecrini veririm. Onun için yani burada kazandırmış olduğu şu zamanda aslında bak daha da büyütüyorum ben. Biz şehidi haklı olarak ne yaparız gözümüzde çok büyütürüz. Haklı olarak. Ama şunu küçültürüz abdestli bu zamanda olmak, Efendimiz gibi bir şehit kadar, bırakınız bir şeydi yüz şehit kadar bir sevabı kazandırıyor. Yani bir Müslüman, bana sordun ya, sosyal hayatta sürekli hazır olmuş olması, abdestli olmuş olması, o insana yüz tane şehidin sevabını kazandırıyor. Az bir şey mi bu? O, değil, anladım. değil. Bir şehidin durumunu düşünün, bir de Efendimizin böyle bir sünnetini yapıp sürekli abdestli olmak, Abdeste hazır olmak, insanın 100 tane şeyin sevabını kazandırıyor, bir de bunun büyüklüğünü düşünün yani. Onun için böyle bir şey kaçırılmaz. Onun için mümin sürekli hazır olmalı. Lebeyk ya Resulallah. Ya Rabbi hazırım memut, buyur Ya Rabbi emret Başka göz üzerine deyip hazır olmalıdır. Abdestin toplumdaki anlayışı, karşılanışı, tam manasıyla yapısı, hakkındaki düşüncelerinizi... Onu kadar. üzülerek söyleyeceğim. O konuda yetersizliğimiz var. Evet. Yetersiz. Özellikle alt tabakada biraz daha yetersizliği var. Üst tabakada, yaşlı kısımda da... ...affedersiniz işte... ...bir abdestimi tutamama... ...yeterli olmama gibi... ...o da erteleme durumu var. O konuda toplumumuzda bu eksiklik var. Bilinç. Mesela Bilinç yeterli değil. Evet. Mesela selamı yayınız diye toplumda bir gittikçe artan bir güzel bir uygulama var. Ama abdesti yayınız... Diye bir sloganın oluşturulması lazım. Sizleri tebrik ederim. Siz böyle bir slogan oluşturun. Efendimiz nasıl ki selamı yayınız diye emrediyor. Siz de yeni bir slogan oluşturun. abdesti yayınız. Abdestli olunuz. Diye abdestin toplumda yaygınlaştırılması lazım. O konuda yetersiziz. Yetersiziz. Toplum olarak o konuda o bilinç de yok. Ama böyle söylesen, anlatsan kimse reddetmez. Doğrusun der hakikaten öyle, önemli, şöyle, böyle, seni över. Ama uygulamaya geldiğinde, toplumumuzun genelinde o konuda eksiklik var. Yani, şey, istatistik olarak şey yapmak istemiyorum ama belki yüzde üçtür. Ancak o derecede ya vardır ya yoktur. Hocam mesela hani şimdi abdest alırken ki söylediğiniz dualardan evet. bahsettiniz. Evet. Mesela abdest alırken o şekilde Arapça dua etmiyoruz da... Ha. Evet. Mesela dua bile etmeyen insanlar var, şöyle evet, bakıyoruz, abdest evet. at, bir şekilde, evet, hemen. bir iki dakika da alayım, hemen, bir evet, dakika. hemen alayım, çıkayım şeyinde falan, nasıl bilinçlendirebilir insan o da o şey falan, yani hususta? Mesela onun işte bu şuuru bilinci yayarak da, mesela diyelim ki onun o duaları, insan küçük yaşta ezberleyince, küçük yaşta bunu zihinlere yerleştirmek lazım, Tebliğ ederim, özellikle sizin. Mesela diyelim ki, nasıl mı? Biz, biz onu, böyle öğrencilerin bulunduğu, ilgilendiğimiz öğrenci ortamlarında bunu yapıyoruz. Mesela o duaları sınıfa asmış olsanız, bir. İkincisi, abdesthaneye koymuş olsanız o duaları ki internette bulabilirsiniz. Çok da güzel, bulabilirsiniz. Öyle bir ortam içerisinde onları sınıfa assanız, koridora assanız, panoya assanız, lavabolara assanız, en azından çocukların dikkatini çeker. Evet, belki herkes standart olarak tüm duaları bilmese bile en azından ne yapacaktır? Abdest alırken Bismillah, Elhamdülillah, Allah'a çok şükür, Rabb'im şükür, kabul öyle gibi Türkçe'de olsa bazı dualarda bulunacaktır. Standartı en güzeli öyledir. Arapça şeyleriyle onları ifade etmektir. Ama hiç olmazsa besmele ile, dua ile mesela en azından mekruh olan başka şeyle konuşup da uğraşıp da o abdestini tabiri caizse lekelememe olaraktan güzelce bir abdest. Ki Efendimiz öyle diyor, güzelce bir abdest alır alırsa diye bir ümini o özelliğiyle şey yapıyor, güzel bir abdest, organları tamamen yıkamak, standart olarak. Abdestin dört farzını temel yapıp, diğer sünnetlerinde beraber yaparaktan dört mükemmel bir abdest alıp, bu şekilde hazır olmak, Rabb'ın huzuruna gitmek. Bilimsel olarak bazı araştırmalar var mesela evet. hocam. İsviçre'li bir bilim adamımız var. Aynen, Benzim. aynen. Ee, abdestle ilgili bir yaptığı araştırmadan sonra Müslümanlığını ilan ediyor. Yani Müslüman alıyor. Evet. Ee, bir cihaz icat ediyor ve cihaza iman ölçen cihaz adını veriyor. Evet. Avrupa'da duymuşsunuzdur Duydum. belki. Duydum, internette de var. Hani e, düşüncelerinizi söyler misiniz? Ben onu not da aldıydım notlarım arasında. Böyle bazen yazarken biraz yazarlık da var bizde. Sohbet de ediyoruz televizyonlarda vesair. Yani o manada abdestin bugün bilimsel olarak, yani tek bugün bilimin gelişmesi imanın gelişmesine, ibadetin manasının anlaşılmasına sebep oluyor. Evvelden sadece manevi olaraktan kalan şeyler bugün maddi olarak tezahür ediyor. Abdest olsun, vicdan olsun, sevgi olsun, nefret olsun mesela ne gibi? Yine bu da var. Bir Japon yapıyor bunu. Aynen demin su örneğini verdim. İki tane su. İki tane su, birine bağırıyor, kötü söz söylüyor, kabada bulunuyor. O suyun kabalığı, sertliği artıyor. Diğer bir suya besmele okuyor, Kur'an okuyor, güzel söz söylüyor, buna benzer yani. Hoş şeylerde bulunuyor, onun kristalleri artıyor. İncelikleri, latifleri, güzellikleri, yumuşaklıkları daha çok artıyor. Aynısını çiçekle yapıyor. Bir odadaki çiçeklerde, çiçeklerde bağırıyor, çağırıyor. Gürültü patırtı o çiçeklerde solma meydana gelirken öbür odadaki çiçeklerde kendisince dualar ediyor, güzel sözler söylüyor, o çiçeklerde de bir gürleşme oluyor. İşte bunu abdest suyu içinde öyle. Abdest alma, hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam duaya hadiste şöyle geçer ve teneffefe diye geçer. Efendimiz mesela suya nefes verirdi, okur. Suya nefes verirdi. Şu zamanda o da unutulmuş. Biraz tabii medyanın biraz maalesef saldırısıyla beraber yoksa sünnet olan mesela annelerimiz bize, anneler bizlere bir suya, suyu çocuğuna direk vereceğine o suya bir fatiha okusa, o suya bir ayetel kürsü ihlas okusa çocuğuna verse inanınız o su daha etkili olacak. Onun aynı onun gibi abdesti alınan su da aynı şekilde dua sudur etkili sudur. Psikolojik men yani fiziki ve metafiziki olaraktan etkileyici bir sudur. O su da şifalı bir sudur. Dualı su, şifalı sudur. Onun için abdeste de bu mana, bu şifa, maddi manevi bu şifa var. Küçükten beri abdest alan insanların yüzüne bakın. Kolay kolay yaşlılık belirtisi görülmez. O parlaklık, o nurluk, o dinçlik, o güzellik görülmez. Çünkü niye su yüzünü sürekli yıkıyor? Günde diyelim ki en az üç kere. Bazen işte dediğim gibi abdest üzerine abdest almasıyla ayrı üç beş kere bunu çoğalttığı zaman o adeta bir makyaj yapıyor yani. En güzel makyaj abdest makyajıdır. Başka makyaja gerek yok yani. Başka makyajları aramaya da o manada gerek yok. Sadece abdest değil de hem abdest hem guslün evet. hem ruhen hem de bedenen faydaları neler olabilir? Tabi bu hani, <gülüyor> hani ikisi arasındaki bir karşılaştırma yani. da olabilir. Tabii yani. Biz mesela malumunuz ya hı. gündelik işlerimiz olur haftalık ve aylık işlerimiz olur. Hı hı. Mesela namazlarda da bugünkü gibi haftalık namazımız var. Cuma namazı. Bir de her gün günlük namazımız var. Bir de evet. yılda bir İki kere de bayram namazımız var. Şimdi bunun gibi de abdest günlük temizlenmektir. Günlük görevlerimizdendir. Şey ise mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cuma günleri boy abdesti alır, boydan abdest alır, temizlik yapar, temiz elbiseleriyle namaza gider, eda ederdi. Bu bizim için örnektir. Gusül abdesti de vücudun genel olaraktan. da hani abdeste ne demiştik? Özel kirlenen temel noktaları yıkamaktı. Şeyde ise Çocuklar aslında mümkün olsa yaşınız kaç? Ee, 16. 16. 5, 16. Allah sağlık versin. Keşke anneniz babanız diyelim ki her sene bir fotoğrafınızı çekseydi. Şu ana kadar 16 tane fotoğrafınız olurdu. 16 tane fotoğrafınızı yan yana koysaydınız, belki bazen kendiniz bile kendinizi tanıyacaksınız. Niye? Çünkü her sene vücuttaki hücreler değişiyor. Eski hücreler gidiyor, ölüyor yerine yeni hücreler geliyor. Daha diri hücreler gelmiş oluyor. Vücut sürekli yenileniyor. İşte yenilenince ölmüş olan eski hücreler vücutta adeta kalmış oluyor. Yani bir bakteri gibi ha. Bir bakteri gibi ölü hücre. İşte onun vücuttan atılması lazım. Gusül abdesti nedir? Vücuttaki ölü hücrelerin genel olarak da vücuttan atılmasıdır. Genel bir bakımdır. Genel bir temizliktir. Bunu mesela çok şeye örnek verebiliriz de Evde annelerinizin bir günlük temizliği vardır. Bir haftalık, aylık, bayramlık değil mi? Öyle çeşitli adlarla vardır. Günlük temizliği normal bir şey yapar. Ama haftalık oldu mu biraz daha kapsamı genişlettirir. Aylık oldu mu, baharlık oldu mu, bayramlık oldu mu alanını ne yapar? Genişlettirir. Genel bir bakım yapar. Bu arabalarda da öyledir. Arabaların da günlük bakımı, genel bakımı, yıllık bakımı olduğu gibi. İşte kusur abdesti de tabiri şahse, vücudun genel bakımıdır. Abdest özel bakımı, özel ilgisi, temizliğidir. Ama gusül ise vücudun genel bakımıdır. Tüm vücudun tamamen bakterilerden, kötü şeylerden arınıp temizlenmesidir. Onun için o da sünnet olan noktadır. Efendimizin sünnetidir. Son soruyu sorayım o zaman hocam. Yine Buyru. bir öğ öğrencilerimizden. Evet. Abdestin daha önce... <gülüyor> bir e, öğrencinize hani etkilerine evet. şahit olduğunuzu mu mesela nasıl olabilir İşte ee, heh, buyurun Yani genel olarak hani hiç gözlemlediniz mi? Mesela kendisi önümüzde Öğren, bir öğrenci hiç. var. Ee, kendisi böyle namaz kılmayan, böyle abdest almayan bir kişi. Sonra mesela sü sürekli abdesti namazı övdükten sonra namaza başlıyor. Ve namaz kıldıktan sonra hani abdest oluyor ya... ...ondan önce ve ondan sonraki e, Öncesi, aşaması, nasıl aşaması nasıl oluyor? Kişisel olarak. Şimdi, yani evet. Böyle bir şey. şey oldu mu hiç? Bir, yani? bir, iki, üç önceki soruda bir şey söylediniz. Sosyal hayattaki abdestin durumu ile ilgili evet. aslında... Bunun temelinde ne var biliyor musunuz? En büyük engel olarak tembellik var. Bu toplum içinde öyle, öğrencilerimiz de öyle. Aslında öğrencilerimiz namaz kılar, kılacaklar ama şimdilik abdeste adeta bir engel görüyor. Şöyle bir engel görüyor. Ya şu anda kim kalkıp da gidecek, abdest alacak? Ya uz, uzun iş gibi. Şimdi uzun görüyor. Şimdilik aslında onun için dedim ya her şeyde ilk adım önemli. İşte o ilk ipi kırsa var ya, o ilk düğümü kırsa, işte ilk düğümü abdesttir. İlk düğümü kırsa, ondan sonraki bütün düğümler kırılacak. Bütün düğümler kırılacak. Onun için bazen öğrencilerde, evet onu söyleyeyim, imam hatiplerde o ihmal var, namaz ihmali. Öğrencilerde de onu görüyorum. Onun için özellikle cuma günleri biraz daha ısrar ederekten oğlum, hatta diyelim ki mesela bir an dalmış, gözünü kapatmış, diyelim ki, abdesti olmadığını tahmin ettiğim kişiye biraz daha ısrar et hadi yavrum bak derste git bir abdestini al bak bugün cuma hadi yavrum abdestini al hazır ol çocuk namazla ilgisi olmasa bile ona böyle güzel bir yaklaşım abdesti aldırmaya ona namazın kapısı da açılıyor önce insanların abdest kapısını açmaları lazım namaz kapısının kapalı olmasındaki en önemli faktör tembellikten kaynaklanan abdest kapısının açılmamasıdır abdest kapısını açarlarsa bu insanlar var ya, toplumda abdest kapısı açılırsa, namaz kapısı kendiliğinden açılır. Bir ihmal, bir gevşeklik o konuda genel olarak gençlerimizde de toplumumuzda da var. Onun için bu ilk adımı yapmak lazım. Hadi yavrum. Anne baba olabilir, hadi yavrum. Kat bir, hadi beraber bir abdest alalım. Hani bir de şu da var tabi, belki bilmeme de olabilir. Hani o şeyi biliyor musunuz? Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in Bakıyorlar ki, bir yaşlı amcanın birisi yanlış abdest alıyor. Bunlar tabii ya, peygamber torunları. Yaşlı amcayı, şey, amca sen yanlış alıyorsun öyle abdest alınmaz. Bu adam 70 yaşında, abdest, yanlış abdest alıyor, abdest almasını bilmiyor. Öğrencilerimizde de var, toplumda da bu var. Namaz kılmasını bilmediği gibi, abdestte de gerçekten eksiklik var. Çocuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Amca diyor, biz kardeşimle diyor abdest alırken tartıştık. O diyor ki, ben doğru alıyorum ben diyorum ki ben doğru alıyorum amca bir zahmet bakar mısın ben mi doğru abdest alıyorum kardeşim mi doğru abdest alıyor <gülüyor> tabi bunlar abdest alınca adam bakıyor yaşlı amca bakıyor abone ol de doğru alıyor evladım anladım diyor ben yanlış alıyorum diyor tebrik ederim yavrum diyor ben yanlış alıyorum diyorum işte anne baba ne yapacak yavrum gel gel gel beraber abdest alalım Gel beraber abdest alalım. Şimdi güzel bir de şey var ha. Mesela abdesthanelerde diyelim ki küçük çocuklar ayakları kalkmayabilir, zorlanabilir. Bunu bazen okullarda da yapıyorlar. Ne yapın? Lavaboyu biraz daha düşür. Oturaklı bir halde yap. Abdest almasını sağla. Gel yavrum beraber senden bir abdest alalım. Heh. Bir abdestine bir alışsın. Bir abdest alma adımını atsın. İstersen sen ona namaz kıl deme. Niye? Çünkü birinci düğümü çözmüştür. Ondan sonra sen git namaza. Ona gel namaza kılalım demesen bile. Ne yapacak çocuk? İlk, yani abdestim boşa mı gitsin canım? Abdest almışım işte. Yani kılmayayım yani. En azından ne yapacak? Kendi kendine muhakeme edecek. Muhasebede bulunacak. Ya ben abdestimi aldım. e ee, yaz yazık olmasın zayi olmasın. Zaten babam da kılıyor. Aa dur ki ben de babamla kılayım. Kılacak. Bu sefer ne olacak? Babası diyecek ki oğlum istersen ben imam olayım sen daha geç arkama namaz. Cemaat ol. Bu sefer iş da büyüdü, cemaatle. Hadi ablanı da çağır, hadi anneni de çağır, cemaatle kılalım. Bir ailede inşallah böylece ne olmuş olacak? Bak, iş nereden başlıyor? Abdestten başlıyor yani. Ailede ilk olarak abdest ile bu, sınıfta da böyle bu, toplumda da bu. Hadi gelin bir abdest alalım, hadi gelin bir abdest alalım. Abdest düğümü çözülürse, namaz düğümü de inşallah çözülür. Namaz düğümü düğümü çözülürse ahlak, ciddiyet, güzellik, hoşgörü vesaire diğer güzellikler de kendisinden çözülmüş olur. Onun için, haydi toplum abdeste, haydi cemaat abdeste, haydi çocuklar abdeste, haydi öğrenciler abdeste diye böyle bir kampanya başlatıp insanları camiye davet olduğu gibi abdeste de davet olmalı. İnsanları abdeste davet edelim inşallah. Teşekkür ederim. Sağ Çok sağlısınız. Devamını da dileklerimizle. Ya ablam ben başıma